Seyyiduna Derviş Muhammed Es-Semerkandi, Kudsi Sirru Seyyiduna Derviş Muhammed Semerkandi, yine şeyhi gibi kutbul Gafsul azam makamına ulaşmış ve birçok insanları irşad etmiş. Birçok halifeler yetiştirmiş. Bilahare bu sırrı azimi Muhammed Hace'yi imkengiye teslim ederek 970 yılında dar-ı bekaya irtihal etmiştir. Seyyiduna Muhammed Hace-i Mkengi, Kuddisesi Nebilerin ilimlerinin varisi, evliyanın hassası bereketiyle babasının nispetini yayan zamanın kutbudur. Babasına nispeti, aydınlığın güneşe nispeti gibidir. Birçok insanları Allah Teala'ya kavuşturmuştur. Her bir halifesi bir canlı kitaptır. Bu azim nispeti canlı kitap olan Şeyh Muhammed El-Baqi'ye emanet ederek, 1008'de dar Beka'ya nakl olmuştur. Seyyiduna Muhammed El-Baqi Kuddisesi Şeyh Muhammed El-Baqi, Fani, velayetin zirvesine ulaşan canlı bir kitap, ruhani bir güneş gibi idi. Hindistan'da Nakşi tarikatını ilk intişar edendir. Çok kısa bir zamanda çok insanları irşat etmiş, Delhi'de takriben 80 kadar mürşit yetiştirmiştir. 1012 veya 1014'te 40 yaşında iken dar bekaya irtihal ederek yerine İmam-ı Rabbani Müceddide Elfisani'yi bırakmıştır. Seyyiduna Şeyh Ahmet El-Faruki, Kuddisesirruh i̇mam Rabbani, Müceddide Elfisani, Kayyumu Semedani, Ekmellerin Mürşidi, Kutbul Gavsul Fert ve Hazreti Ali radıyallahu anh'ın özüdür. Zira şeyhi Muhammed el-Baqi'den kesb-i kemal ettikten sonra ayrıca Emirül Mu'minin Hazreti Ali Keremallahu Veçhen'in ruhaniyeti onu terbiye etmiştir. 971'de Serhent şehrinde doğmuştur. Kayyumu Rabbani babasından şer'i ve akli ilimleri tahsil ettiği gibi muasırlarının birçok alimlerinden dahi akli ve şer'i ilimleri tahsil etmiştir babasından kadiri sehre verdiği çiştği tarikatlerinin iznini almış 17 yaşındayken bu üç tarikatte irşat postunda oturmuştur. Fakat bununla beraber nakşibendi tarikatındaki kerameti ve azim nisbetinin sırrını dahi tahsil etmeyi şiddetle arzulardı. Bu arzu ve meyli gittikçe artıyordu. Kendi keşfinde tanıdığı meşayika müracaat eder himmetlerini talep eder fakat zahirde de araştırırdı. Şeyhi Muhammed Hacı imkengi zamanının kutbul gavsul azamı idi. Halifesi olan Şeyh Muhammed el Baqiyi Buhara'dan Hindistan'a göndermişti. Kayyumu Rabbani, onun Hindistan'a gelişiyle sevinmişti. Ziyaretine gitti ve ilk mülakatta, irşadını, kemalatını göstermeksizin, ilmi, irfanı ve tevazu ile, Şeyh Muhammed Baki'nin elini tutarak teslim oldu.